Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Balık Gözü'nün 15. programındayız bugün. Ee, geçtiğimiz hafta neler konuşmuştuk bir oradan başlamak gerekiyor sanırım. Ee, geçtiğimiz hafta basın konseyi bizim konuğumuzdu ve basın konseyinden yardımcı doçent doktor Hasan Sınar'la e, Türkiye'de basın konseyinin yerini durumunu konuştuk. Ee, aynı zamanda bu e, ayrımcılık yasası ile ilgili de Türkiye'de bir aslında bir yasa var TCK 216 fakat neden uygulanmıyor nun cevaplarını bulmaya çalıştık ve Türkiye'de basın konseyi olmak ne demektir e, aslında basın konseyi neden daha az e, ciddiye alınıyor gibi bir ön yargı ya da bir yargı vardır onu konuştuk. Cevaplarını öğrendik Hasan Sınar'dan. Yine e, bunları merak ediyorsanız, dinlemek isterseniz eğer e, Açık Radyo'nun internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. E, başka bir haber vereceğim tekrar. Belki duymuşsunuzdur, daha önce de balık gözünde konuştuk biz bunları. E, bir imza kampanyası başladı ve bu imza kampanyası da yine nefret suçları yasası istiyorum. ...başlığıyla başladı... ...47'den fazla örgütü şu an bildiğimiz kadarıyla... ...bir araya getiriyor... ...bir araya kap kapsıyor ve... E, ...bir yasa çıkarılmasını istiyorlar... ...bu konuda... E, ...onun imza kampanyası başladı... Ee, bu platformun bileşenlerinden bir belki bahsetmek gerekiyor çok kısaca. Alevi Bektaşi Federasyonu var içinde. Edirne Roman Kültürünü Araştırma Derneği var. İnsan Hakları Gündemi Derneği var. Protestan Kiliseler Derneği var. Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği var. SPOTS. E, toplum gönüllüleri var, uluslararası af örgütü var ve bireysel bir sürü katılımcı var. Bu e, imza metni e, hala açık, hala imza atabiliyoruz ve de, aslında bu saydığım kurumlarla da sınırlı değil bu platform. Dediğim gibi 47 örgütten oluşuyor ve gün geçtikçe de bunların sayısı artıyor. Ee, ve hedef bu konuyla ilgili bir yasa çıkarılması. Siz de imza.nefretme.org adresinden imza verebilirsiniz. Kampanyanın bütün diğer detaylarını da öğrenebilirsiniz. Bugün konuşacağımız konuya da gelince, hoş geldin Fırat. Teşekkürler. Ee, Fırat Söyle bizimle beraber. Fırat Söyle, lampda İstanbul hukukçusu diyebiliriz aslında. Sanırım yani, hukuk danışmanı, avukatı, avukatı ve aslında aktivist kimliğiyle tanıyorum ben Fırat. <gülüyor> Karşılaştığım <gülüyor> diğer e, eylemler olur, yürüyüşler olur vesairelerden. E, bugün Ahmet Yıldız davasını konuşacağımız konuşacağız. Üç gün önce yapıldı dava. Yanılmıyorsam ve e, bu dava hakkındaki gelişmeleri ve bu eksende de Türkiye'de aslında LGBTT'lere yönelik nefret söylemini konuşacağız. E, tekrar hoş geldin. Teşekkürler Seçin. Yani, şimdi e, LGBTT artık iki tane t değil T düşürdük. Trans kimlik çünkü o daha geniş bir... Birleştiriyoruz. <gülüyor> evet. E, Ahmet Yıldız 15 Temmuz 2008 yılında işte... ...şu an iddianamede belirtilen kişi tarafından öldürüldü diye biliyoruz. Esasında sadece iddianamede değil hayatın yani olayın sonrasına baktığımızda kişilerin aileden birilerinin olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Ahmet Yıldız öldürüldükten sonra kimse sahiplenmiyor. Cenazesi morgta kalıyor. Morgta alınıyor, kimsesizler mezarlığına gömülüyor. Ve e, geçtiğimiz cuma günü 27 Ocak 2012 tarihinde yapılan dokuzuncu duruşmaya kadar ailesinden hiç kimse davaya müdahil olmadı. Bu bize neyi gösteriyor? Muhtemelen yüksek bir ihtimalle aile, tarafı, aile birileri tarafından işlenen bir cinayet. Evet. Zaten e, Ahmet Yıldız öldürülmeden öncesinde 2007 yılının Ekim ayında annesi ve babası tarafından ölümle tehdit edildiğine dair Üçküdar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Ancak... <gülüyor> Yapılan bu suç duyurusu e, yetkisizlikle Ümraniye'ye gönderiliyor. Ümraniye Cumhuriyet Savcılığı olayı araştırıyor ve somut delillerin olmamasından dolayı takipsizlik kararı veriyor ve kesinleşiyor. Ama bundan yaklaşık 7-8 ay sonrasında bu iddia edilen durum gerçekleşiyor ve savcıların soyu dedikleri durum somuta dönüyor ve Ahmet Yıldız öldürülüyor. Peki bu e, 2000... 8'den bu yana e, seninle az önce de konuştuk. Bu davanın en çok konuşulduğu zamanlardan biri bu araya denk geliyor. Bu da Zen'le filminin çıkışı. Evet. E, bununla ilgili e, bir rahatsızlığınız ya da bir Başka bir durum yok ama görünürlülüğünün artması sonucunda aslında mahkemenin bu doğrultuda verdiği bir karar var. Belki birazcık mahkeme sürecinden de bahsedip yine buraya gelebiliriz. Yani en azından mahkeme kararını değil de hakimin kararını hızlandırdığını konuştuk biraz önce. Belki. Ya evet. Şimdi Zenne filmi ben henüz izlemiş değilim ama hı hı. izleyen arkadaşlardan eleştiriler ya da işte. ...tabii pozitif ve negatif eleştiriler duydum. Ee, bunun ötesinde ben yapımcıların... ...işte bir tane dergide şu an ismini hatırlayamadım ...bir tane dergide açıklamaları vardı. Ee, filmin Antalya Art'ın Portakal Film Festivali'nde... ...ödül almasıyla birlikte... ...Ahmet Yıldız'ın davasının yürüdüğü... E, ...işte Üsküdar Bir Ceza Mahkemesi'nin... ...işte Kırmızı Bülten'le... ...babasının aranması... ...failin aranması kararının çı çıktığını söylüyorlar. Yani <gülüyor> biz... 2008'de 2009 yılında açılan bir dava var. 2009'dan bu seneye kadar iki küsür yıl geçti. Takipçisi bizlerdik. Bu filmin yapımcılarından veya da başkalarından, yani leğebet örgütleri ve insan hakları savunucuların dışında kimse bu davayı takip etmedi. Ancak ...her nasıl oluyorsa bu filmin yapımcıları kendilerine böyle bir rol biçiyorlar. Hı hı. Bir anlamda bizim bütün emeklerimizi gasp ediyorlar. Bu emek sömürüsünden başka bir şey değil. Peki sizinle hiç iletişime geçmediler mi bu filmin yapım sürecinde? Yani Yok, aslında hiç. çünkü sizin birlikte yapıyor olmak çok önemli bu meseleyi. Ve hani onların da çok kötü bir şey yaptığını söyleyemeyiz sanırım şu an. Çünkü ya konuşulur zaten... hale gelmesi... Yani, <gülüyor> Ahmet öldürüldüğü güne kadar onunla birlikte olan sevgilisi İbrahim Can'la da görüşülmemiş. Çünkü İbrahim Can'ın Facebook'taki paylaşımlarından yani tüm bu olaydan da, filmden bir haber olduğunu hmm. e, söyledi. E, evet olabilirdi bir şekilde. Yani LGBT örgütleriyle bağlantıya geçilebilirdi. Hmm. Ahmet'i tanıyan çünkü pek çok insan var etrafta. E, davası var. Kocaman bir dosyası var. <gülüyor> Bununla ilgili bir, bir şey sorabilirlerdi belki de. Ha hmm sorulması da gerekiyor. Hayır tabii ki ama böyle bir şey olabilirdi ama bütün bunların üstüne bu geçen işte okudum bu açıklama cidden rahatsız ediciydi. Buna hakları yoktu. Evet. En azından bu da böyle bir rahatsızlık diye belki dipnot olarak geçmiş olabiliriz evet. bunu. Peki dava dava ile ilgili şunu söyleyebilirim. Yani dediğim gibi cuma günü 9. duruşması görüldü. Bir sonraki duruşma 20 Nisan 2012 tarihine ertelendi. Eee Uzun bir süre bu dava bu şekilde gidecek yani sürekli ertenecek ta ki işte kırmızı bülten çıkarıldı ve kırmızı bülten neticesinde failin yakalanmasına kadar bu ne zaman gerçekleşir nasıl gerçekleşir şu an bilemiyoruz bunu. Ancak bu kırmızı bülten çıkarılması çok önemli bir sıkıntıydı bizim için. Bir önceki mahkeme başkanı <gülüyor> bu kırmızı bültenle aranması konusundaki ısrarlarımızı reddediyordu işte sürekli polisimiz jandarmamız bunu arıyor sınırlar zaten kontrol altında bir yere gideceği yoktur. Sürekli bunu dile getiriyordu. Ancak Fakat her 3 yıldır bulunamadığı gibi bir gerçek evet, de hatta var. Hatta 2008'den bugüne kadar yani 4, 4 yıl oldu. 4 hatta yıl hatta yıl oldu. 2011 sanıyorum. Ancak <gülüyor> mahkeme başkanının değişmesiyle birlikte biz taleplerimizi yeniden dile getirdik ve e, işte Türkiye'de son bir kez emniyete sorulması gerektiğine karar verdi. Soruldu ve emniyet dedi ki bu kişiyle yapılan telefon görüşmesi en son telefon görüşmeleri kişinin Kuzey Irak'ta Erbil'de olduğuna dairdi ve ee, sonraki duruşmada hemen mahkeme Kırmızı Bülten'in aralmasında karar verdi. Ee, Şimdi ilginç tarafı da bu karar 15 Eylül 2019, 2011 tarihinde çıktı. Kararın yazıldığı tarih ise 16 Ocak 2012. Yani nerede baksanız 4, 4 ay evet. sonrasında 4 ay gecikmeli olarak bir işlem yapıldı. Ee, burada birilerini suçlamak istemiyorum ama burada da bir ihmal var. Çünkü yani. çok önemli bir dava. Bizler için çok önemli bir dava. Ama mahkemenin katipleri böyle dört ay sonrasında bunu hatırlayıp kararı yazmış olmaları cidden sıkıntılı. Ve zaten bu aslında bir zihnin ortaya çıkışını da göstermiyor mu bir taraftan? Yani mahkeme dediğimiz şey biraz homofobiktir diyebilir miyiz? Ya işte öyle yorumlara gitmek istemiyorum bu aşamada. Yani evet, en abi. nihayetinde mahkemenin verici karar aslında e, fobik olup olmadığını gösterecek. Evet. Ama Söyle şöyle istiyorum. bir şey de söyleyebilirim. Bu son duruşmada... <gülüyor> Türkiye'deki mahkemelerde çok da e, görünmeyen bir durum yaşandı. Uluslararası Af Örgütü davaya gözlemci gönderdi ve da, gözlemciyi gönderirken onun da işte e, Londra'dan bir yazıyla geldi ve yazı mahkemeye sunuldu. E, normalde bir önceki başkan olsaydı e, kesinlikle hiçbir şekilde kabul görmeyecekti. Hakim de, e, yazıyı aldı, okudu ve ee, ...katılan gözlemciye birkaç tane soru sordu. Neden davayı takip etmek istedilerini, nasıl bir yarar gördüklerini, hı hı. amaçların ne olduğu üzerinde ve bütün bunları kayda geçti. Bu çok önemliydi hı. ve o insan o davayı yani gözetmen olarak geldi ve bu şekilde devam edecek muhtemelen. Peki davanın bundan sonrası için umutlu musun Fırat? Ya bundan sonrasındaki aşama şuna bağlıyorum yani... E Az önce de söyledim şu an kırmızı bülten Interpol tarafına aranacak hı hı. ama ne zaman gerçekleşir nasıl gerçekleşir bilemiyorum. Sanırım bulunmasına bağlı evet. biraz da bundan evet. sonra davanızı yani 24 Nisan'da 20 Nisan'da eğer bulunmuş olursa. Ya evet yani bizim için artık sona gelinmiş olacak ama bulunmasa belki onlarca bu şekilde duruşma daha e, devam edecek. Bizim mahkemede aslında şöyle bir talebimiz oldu bu son duruşmada. Ee, şimdi bu babanın Erbil'de olduğuna dair bilgiler 2008 yılına ait. Biz dedik ki mahkemeye ailesinin telefonları dillensin. Tekrardan yeniden bunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Kişinin Erbil'de olup olmadığını hiç kimse bilmiyor. Yani boşu boşuna gidip Erbil'de veya da Irak'ta veya da başka bir yerde aramasınlar. Evet. Neredeyse sonuçta muhtemelen ailesiyle hala iletişim halindedir. Ve bu iletişim tespiti olunsun ve yeniden... ...bir karar çıksın şeklinde mahkemede değerlendireceğini söyledi bunu. Önümüzdeki duruşmaya bakalım. Evet. Muhtemelen öyle bir durum söz konusu. Yani olacak. hem hakimin değişmesi itibariyle hem belki de tepkileri itibariyle bir nebze daha umutluyuz diyebiliriz. ama Kesinlikle davayı tak takip eden insanlar var. Yani LGBT örgütlerinden Lambda İstanbul Kaos, Spot, hmm. İstanbul LGBT, e Ankara'dan Kaos, Ben Bayat bazen temsilcileri olabiliyor. Evet. E bunun haricinde buradaki farklı kurumlardan da insanları davayı takip ediyor. Yani insanlar bu davanın takipçisi. Evet ama aslında zaten sadece bu camiayla değil e, hepimizin problemi hepimizin davası aslında bu. O yüzden hepimiz gerekli özeni göstersek ne kadar güzel olur diyerek kesinlikle. Şimdi bir kısa müzik molası verelim ardından tekrar burada olacağız. Evet Açık Radyo 94.9'dayız Balık Gözü programında programımız devam ediyor. Fırat Söyle yanımızda Lambda, ee, Lambda İstanbul avukatı ve aktivist kimliğiyle tanıyoruz Fırat'ı demiştik. Biraz önce de e, Ahmet Yıldız davasını konuştuk. Evet. Bu şimdiye kadar davada neler oldu ve bundan sonra neler olmasını beklediklerini konuştuk. Ee, şimdi de yine başka bir konuya girelim. Ee, bu yeni anayasa tanımıyla ilgili e, LGBT örgütler e, nasıl çağrılar yaptılar? Neler konuştular ve neler katılmasını istiyorlar? Sen bunu belki kısaca bize anlatabilirsin. Evet yani çok kısaca şu şekilde anlatabilirim. Zaten şu andaki 10. madde eşitlik maddesini düzenleyen maddeyi e, <gülüyor> eklem eklen... Yani eklemelerin yapılması talebi var. A tabii bu daha da genişletildi. Çünkü yeni bir anayasa ve LGBT'ler de bu ülkenin vatandaşı olmalarından ötürü bunlarla ilgili bir yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Yani sadece eşitlik üzerine değil. Barınma hakkından mülk edinme hakkına, seyahat etme hakkına, ifade özgürlüğü, sağlık, çalışma, eğitim gibi pek çok konuda bu insanların da hakları var. Çünkü bu talep ettikleri konulardan dolayı sürekli mağdur edilmektedirler Bu insanlar işte barınma ile ilgili veya mülkiyetleri ile ilgili işte e, ilçelerin sağlık e, grup başkanlıklarının işte fuşla mücadele komisyonları işte nedir burada fuş yapılıyor adı altında sürekli bu insanların 3 aylık süreli evleri kapatılıyor mühürleniyor ve bu insanlar dışarıda kalmak zorunda kalıyorlar bir anlamda kapı dışı, ediliyorlar. Evet. Ya besledikleri kuşlar, hayvanlar olabiliyor, çiçekler olabiliyor evde. Tabi. Yani insanların olabilir. evet yaşam alanından çıkarılıyorlar. Nedir evet. işte çok basit gerekçelerle. Yani birisiyle cinsel ilişki girmiş o evde ve bir şekilde bunların kulağına gelmişse gidip kapatıyorlar. Hiç soruşturma yapmaksızın, inceleme yapmaksızın bu önemli. İşte ifade özgürlüğü dedik. İşte, <gülüyor> sansür sensür. İnternet sansürü vesaire vesaire farklı sansürler bu çok büyük can sıkıntısı yani hepimizin yaşadığı sıkıntılardan birisi. E diğer bir konu işte e, seyahat. Çünkü insanlar bir yerden bir yere kolay kolay seyahat edemiyorlar cinsel yönelimleri ve kimliklerinden dolayı transseksüeller bazen otobüsleri alınmamaktadırlar. Böyle e, çok ciddi sorunlar var. işte bu sorunların ortadan kaldırılması için işte yeni anayasanın işte ilgili maddesi ne olursa olsun cinsel önemi cinsiyet kimliklerin eklenmesiyle birlikte ayrımcılığın yapılmayacağı ve yapılan ayrımcılığın cezalandırılması ile ilgili bir hükmün olmasını düşünüyoruz biz. Peki size nasıl geri dönüşler oldu ya da oldu mu devlet katından, hükümetten böyle? Yani şu ana bunun... kadar geri dönüşler şu şekilde oldu. SPOT'tan, Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Ölüm Çalışmaları Derneği'nden arkadaşlar. Meclise gittiler geçen haftalarda. Ee, AKP CHP ve BDP grup millet, e, grup başkan vekilleri görüştüler. Hepsi ile böyle bir iletişim söz konusu oldu. İlk defa AKP grup başkan vekili ile görüşüldü bu konu ile ilgili. Bu çok önemli. <gülüyor> evet, çok önemli. Daha önce de zaten e, şu an neydi? Aile ile ilgili bir bakanlık vardı. Şu an ismini hatırlayamadım. Yani Aile Bakanlığının eski Kadın ve Aile Kadın ve Aile'den sorumlu devlet bakanı. Yok. Bakanlığın devamı olan şu an sosyal politikalarla ilgili bir bakanlığıyla ilgili görüşmeler yapılmıştı Ankara'daki örgütler tarafından. Ama bu biraz daha meclis çatısı altında düşündüğümüzde yaslanma organı açısından ilk gerçekleşti. Yani tabii ki yeni bir anayasa ne zaman nasıl yapılacak umutla bekliyoruz onu. Evet aslında biz de imza kampanyasını yaparken en çok çekindiğimiz... Yani çekindiğimiz dediğim bizim açımızdan bir sıkıntı yok ama karşı taraftan genelde tepki aldığımız e, kısım LGBT kısmı oluyor. Yani nefret söylemi ve nefret nefret suçu çıksın diyoruz ve bu konuda peki LGBT bireyler olduğu zaman konu başka bir tarafa taşınıyor. Evet hemen kapı önüne konulan insanlar oluyor genelde. O yüzden asıl e, bu meselenin duyurulması bunların konuşuluyor olması oldukça önemli. Bu yüzden tekrar bir Zenna filmine döneceğim. Yine de bunu... Aslında bayağı önemsiyorum. Yani konuşuluyor hale, konuşulur hale gelmiş olması ee, ve bu zamanda tekrar mesela bir AKP'liyle görüşmüş olmanız... Bunların hepsi yine de umut verici gelişmeler olarak tabii değerlendirilebilirler ki, belki. Ee, ama yine de tabii başka şeyler de var. İdris Naim Şahin mesela geçtiğimiz senenin sonunda başka bir açıklama yapmıştı. Ayrı kodlar diye. Sonra ayrı kodlar birleşin dedi LGBT örgütler. <gülüyor> evet ee, bence enteresandı yani İdris Naim Şahin'in. Yani e, Aliye Selma Kavaf'tan sonra AKP'de böyle bir bakanın olması aslında yani son dönem işte 2011'ün bitiminde Uluder'e katliamı vesaire vesaire bir sürü olumsuz şeyler yaşanırken bu şahsın aslında çıkıp da böyle bir şeyler söylemesi aslında bir mizah olarak düşünmemiz gerekiyor. Evet. Yani. Ve <gülüyor> peki siz bununla ilgili bir şey yaptınız mı? Yasal girişim var mı? Ya bununla ilgili yasal bir girişimimiz olmadı. Çünkü şu an kendisi milletvekili ve bakan dokunulmazlıkları Zaten. söz konusu ya, Yapılacak bir şikayet e, maalesef takipsizlikten neticelenecek. Çünkü Aliye Yakavaf'ın daha önce söyledikleri bu eşcinselerin hasta oldukları ve tedavi edilmeleri gerekir diye maalesef savcılar takipsizlik kararı verdi. Evet ee, bir de son bir duyurun vardı senin yapacağın Maltepe Cezaevi dedik. Evet, iki gün öncesinde Lambda İstanbul'a mail geldi. Maltepe Cezaevinde çalışan bir psikolog yanılmıyorsam, ee, orada tutuklu ve hükümlü bulunan e, transseksüel kadınların e, giysi ihtiyaçları olduklarını dairdi. Ailelerinden hiçbir şekilde yardım görmedikleri, aileleri tarafından dışlanmış olduklarından dolayı, yani aslında maddi anlamda. İhtiyaçları parasal ve giysi anlamında desteklenmeleri gerekiyor bu insanların. Bununla ilgili Lambda İstanbul'da eğer olursa insanlar dinleyen, dinleyicilerimiz şu anda bizi dinleyenler. Olursa Lambda İstanbul'da bir şekilde bağlantıya geçerlerse bununla ilgili e, ama kadın kıyafetleri özellikle. Çünkü orada bunun çoğu transseksüel kadınlar evet. ve kadın kıyafetlere ihtiyaç var. E, bunu buradan duyurmak isterim. Bunların hepsinde aslında Lambda'ya. Lamda evet, İstanbul İstanbul'a bağlantı kurulursa internet veya telefon üzerinden. Ondan Çünkü da haftanın yedi günü açık değil maalesef şu an dört beş günü açık. Evet. Ee, çarşamba, e, Cuma, Cumartesi, Pazar benim şu an emin olduğum günler. Evet. Diğer günlerle ilgili bir şey söyleyemiyiz. Evet. Ee, bugün e, Fırat Soyle ile konuştuk. Lamda İstanbul e, avukatıydı ve yine Ahmet Yıldız davasına değindik. E, bu ee, yeni anayasa tanımıyla ilgili neler istediklerinden çok kısaca bahsetmiş olduk LGBT örgütlerin ee, ve İdris Naim Şahin'e tekrar bir değinmiş olduk ee, aslında bu konu için çok daha uzun bir süre gerekiyor uzun uzun tartışılması ve konuşulması gereken e, bir mesele çünkü bence ama en azından konuşmuş olduk o yüzden ben iyi hissediyorum <gülüyor> teşekkür ederim Fırat geldiğin için ben teşekkür ediyorum Seçil ol. Balık Gözü bu haftalık bu kadardı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.